Matematik Hikayeleri Hazırlayan ve sunan Tosun Terzioğlu Evet bugünkü matematik hikayemizde tek başıma olmayacağım. E, açık radyo insanları tanıştırıyor, bir araya getiriyor. Öyle bir fonksiyonu da var. Bunu e, ben e, biraz daha iyi anlıyorum. E, Akın Yılmaz'la birlikte olacağız. E, birlikte matematik hikayelerini sürdürmeye çalışacağız. E, geçen konuşmamda yanılmıyorsam rakamlar ve bu rakamlarla nasıl e, sayı sayarız, nasıl sayıları yazarız ve aritmetik işlemleri nasıl hesap yaparız onlara değinmiştim. Rakam dediğimiz şey bugünkü kullandığımız rakamlar 10 tane. Sıfırı da rakam sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve sıfır. Sıfırın öbürlerinden biraz daha farklı bir yeri var. Çünkü biz bu rakamlarla sayı yazarken hangi rakamı hangi yere Hangi haneye, hangi basamağa yazdığımız tabii ki çok önemli. Ee, 1 ve 0'ı yazdığımız zaman 10 oluyor. 1, 2 ve 0 yazdığımız zaman 120 oluyor. 1, 0, 2 yazdığımız zaman da 102 oluyor. Ondalık tabana göre bugünkü e, dünyamızda biz hesap yapıyoruz. İşte, ondalık tabanı olması da herhalde bunu tam bilemiyoruz ama herkes e, şunda birleşiyor zannediyorum. İlk saymaya başladığımızda parmaklarımızı kullanırız. Bir, iki, üç diye hatta bazen elimizi böyle uzatırız. Bir diye bir parmağımızı kapatırız. iki diye bir parmağımızı kapatırız. E, çocukken tabii işte iki elimizde on parmak var. E, ve ondan on tabanına göre hesap yapar, e, yapmaya e, insanlar alıştı ona göre sayı saymaya e, ve sayıları e, yazmaya alıştı. Ama e, matematik olarak şunu biliyoruz ki 10 tabanı gerekli değil. Başka tabanlarda kullanabiliriz. Zaman zaman da e, insanlık tarihi boyunca kullanmışız. Başka dönemlerde. Belki başka özelliklerde. O zaman e, eldeki parmak sayısının 10 olmasının Bugün kullandığımız sistemin çıkışıyla bir alakası olduğuna dair o tez de doğru olabilir He, Herhalde doğru olabilir ama e, mesela Mezopotamya uygarlıklarında e, özellikle Sümerler'de 60 tamamlı bir sistem var. Şimdi neden 60'ı kullandılar? Onu yorumlamaya çalışanlar e, şöyle yola çıkıyorlar. Biraz zayıf bir e, gerekçe bu ama 60 e, deniyor. Sümeriler için çok önemli olan miras meselelerinde, yani bir kişi öldükten sonra malını, parasını vermede çok kolaylık sağlayan bir rakamdı. Çünkü 60 birçok başka sayıya tam olarak bölünebiliyor. 2'ye, 3'ye, 4'e, 5'e, 12'ye gibi. İşte 60 tavanlı sistemi Sümerilerin kullanmış olmasında da bugüne yansıması var bunun belki de. Bu da işte bir saatte 60 dakika var. Bir dakikada bizim pek kullanmadığımız 60 saniye var. Ama başka tabanlar sayı tabanları da var. Yani sadece 10 ve 60 değil. mesela 20 sayı tabanında eee Amerika da ki uygarlıklar yani Avrupalılar Amerika'ya gelmeden önce olan uygarlıklar, e, Aztek uygarlığı, Maya, İnka gibi bunların da bir sayı sistemleri var ve o sayı sistemleri 20 tavanlı. Evet. Belki de ayak parmaklarında kullanıyorlardı onlar, sadece el parmaklarında değil. E, 20 tavanlı, oldukça gelişmiş e, bir sayı sistemleri var ve o sayı sistemlerine göre de hesap yapma yöntemleri var. Ben bir e, film görmüştüm vaktiyle. E, e, Taş devri ya da hatta evet. taş öncesi devri tamamen şey yaşamaktalar işte avcı toplayıcı durumda. Ve bir mağarada o mağaranın bir egemeni var. Her şeye sahip. Evet. O mağarada bir akıllı bir kız vardı ve o zamana kadar da beş parmak, beşe kadar sayı evet. biliniyor. Yani hep beş üzerinden evet. anlaşıyorlar. O kız ikinci elini de fark edip bu Hı. beşe... 6'yı 7'yi ve 10'a kadar, 10 kadar eklemeler yaptığında birdenbire Egemen, Mağaran'ın Egemen'i çünkü 5'e kadar saymayı sadece o biliyordu. 10'a <gülüyor> kadar saymaya başlayınca bu kız Egemen kıyameti kopardı. Kıza acayip hani Galilei'yi hatırlatan işkenceler evet. yaptı filan. O çok ilgimi çekmişti tabii bu bir senaryo ama. Sayıların giderek yükselmesi, beşten 10'a, ondan evet. daha fazlasına evet. gitmesi de o zamanın boyutlarında sanırım kocaman bir bilgi ihtilali. Yani evet bir 5 e, tabanlı e, sayı sistemleri de var. E, çok yaygın kullanılmamış. E, herhalde 10 tabanına geçmeden önce bir ara bir 5 tabanda kullanıldı. Tabii beşten 10'a geçmek... E, ...belli bir dönemde bir devrim sayılabilir... Evet. Yani ...böyle büyük bir sıçrama olabilir. Ee, şimdi işine ilginç tarafı... ...hangi tabanı kullanırsak kullanalım. Ee, o ondalık tabanda... ...onlu tabanda on tane rakama ihtiyacımız var. Beşli'de ise beş rakam işimizi görür. Yani altıya ihtiyacımız yok bizim... ...orada altı rakamına ihtiyacımız yok. Altıyı başka şekilde ifade edebiliyoruz. Orada da sıfır... ...bir, iki, üç, dört... Beşe de ihtiyacımız yok. Çünkü beşte sıfır aynı şey gibi. Rakamın, e, ifade eden rakamın hanesi, basama değişecek. E, dolayısıyla küçük tabanlı sistemlerde daha az rakama ihtiyacımız var. Ama biraz daha uzun yazacağız tabii onu. E, i̇şte bütün bilgisayarlarda e, olabilecek en küçük tabana dayanıyor. Yani orada sıfır e, bir var sadece. ikili taban dediğimiz şey. Ee, o da e, bir yerde elektriğin e, bir e, devreden geçmesi veya geçmemesi geçiyorsa bir geçmiyorsa sıfır e, bilgisayarımız o bakımdan hani bizden daha hızlı hesap yapıyor falan ama e, bu hesap yöntemi çok oldukça ilkel <gülüyor> oldukça ilkel evet. ama bizden daha hızlı hesap yaptığı da kesin e, hocam peki burada şimdi birden bambaşka belki bir yere gideceğiz ama parantez gibi olacak ama zaten benim katılımımın şeyi de galiba e, çeşnisi e, de bu. Matematikte parantezler de e, önemli. Ya, benimki de acemi atışı. <gülüyor> şimdi bir de e, son zamanlarda bu bir ve sıfır mantığının karşısında bir dakika niye sadece bir ve hı -hı, sıfır olsun hı -hı. bir de ikisinin arası hı -hı. var meselesi. Peki şimdi bu 1 ve 0'ın arasını da kullanan e, bilgisayar Tabii. gündemde mi? E, zannediyorum gündemde ve o e, herhalde yapıldığı zaman, yapılacak sanıyorum e, zorlukları var. Yapıldığı zaman bilgisayarda, bilgisayar teknolojisine yepyeni bir e, çağda başlayacak, bir devrim başlayacak. Çünkü olanaklar müthiş çeşitleniyor. Şimdi 0-1'de bu ikili mantıkta bir şey ya doğru ya yanlış bir şey dediğim zaman tabii düzgün bir önermeden bahsediyorum, e, matematiksel bir önermeden bahsediyorum. Şimdi bu hep matematikçilerin geldiği mantık. Yani ben bir matematik önermesi ortaya koyuyorum, e, matematikçiler buna bakıyorlar, ha diyorlar bu doğru, ispat ediyorlar, değil, yanlış karşı örnek buluyorlar, sıfır. Bu e, örneğin işte daha önce de bahsettiğim e, Goldbach e, hipotezi dediğimiz şey 2'den büyük her çift sayı iki asal sayının toplamı olarak yazılabilir. Bu tam düzgün bir matematik e, ifade. Şimdi bunun sıfır mı bir ol, olduğunu kimse ispat edememiş. Yani bu yanlıştır. İşte ben bir tane çift sayı buldum onu iki asal sayının toplamı olarak yazamayız ispat gerekli ona. Veya her çift sayı 2'den büyük, iki asal sayının toplamı olarak yazılır, ispat gerekli 1. Yani sonuçta iş sıfırla ile 1'e gidiyor, onca böyle yüzyıllarca çalışmanın sonucunda. Ama bu mantığın dışında 1960'ların sonunda çıkan başka bir mantık da var, matematikte zaman zaman kullanılan. Şimdi ona biz ilginç bir şekilde Türkçe'de İngilizce tabiriyle işte fuzzy mantık diyoruz. Ama onun ilginci, ilginç tarafı şu, bu mantık sistemini ortaya atıp onunla matematik yapmaya başlayan kişi esasında Azeri asılı bir Amerikalı. Hı hı. Ve e, Azerbaycan dilinde bu matematiğin ismi bence çok daha güzel, çok daha Türkçe'ye e, yakın. Bulanık mantık. Bulanık. Veya onların söylemesiyle bulanık, e, bulanık. riyaziyat. Ee, şimdi orada bir önermenin doğru olup olmaması sıfırla bir arasındaki bir değerle ifade edilebiliyor. İşler tabii çok farklı bir matematiğe dönüşüyor. Ee, farklı şeyler ortaya çıkıyor. Ama işte bulanık mantık veya e, fazik mantık devreleri bugün bazı kontrol e, cihazlarında kullanılmaya başladı bile. Özellikle akıllı makine denilen. Evet, hı hı. evet. O kullanmaya başladı bile. Hı hı. Ee, ama e, hala genelde bilgisayarlarda kullanılan e, sayma hesaplama saplama sisteminde taban 2-0-1. Ama e, fazi mantık bizim çok alışkın olduğumuz hayatımızı hatta e, yürüttüğümüz ya ya da e, kavramının yerine hem hem de iyi getirir yani... getiriyor ve bir e, bir yerde hayatla ilgili şeyleri matematik önermeleri gibi böyle çok kesit kes oraya yani e, yani bugün ben çıkacağım işte dolaşacağım dolaşmayı düşünüyorum hmm. e, diyoruz. Onda bile bir belirsizlik var. yani Dolaşmayı düşünüyorum. Yani vaktim var. Bakalım yürür müyüm? İşte şuraya mı giderim? Buraya mı giderim? Zaten kafamda bir böyle kesinlik yok. O zaman bu fazi mantık bizim çok sevdiğimiz Allah kısmet ederse lakıyla bayağı düşüyor. <gülüyor> evet ama çok olasılık teorisiyle de karıştırmamak lazım. Yani olasılık da farklı bir şey. Yani işte sıfırla bir arasına değer alıyor bir şey. Yani ben bir zarı tek başına attığım zaman bir ile altı arasında bir sayı gelecek. Bunun olasılığı bir. Yani veya yedi gelmeyecek bunun da olasılığı bir. Veya yedi gelecek bunun olasılığı sıfır. Ama üç gelecek dersem bunun olasılığı bir bölü altı. Bu olasılıkla bazı mantık farklı şeyler esasında fazi mantıkla veya bulanık mantıkla e, yapılan matematik e, bildiğimiz matematikten oldukça farklı sonuçlar veriyor. İlginç bir şey e, fazi e, mantıkla veya bulanık mantıkla e, yapılan matematikte e, yer yer e, bazı Türk matematikçileri bayağı araştırmalarda önder durumda. Hı -hı. Çok yayılmış bir şey değil bu mantıkla matematik yapmak ama e, bilmem belki bizim Kafa yapımıza ya toplum yapımıza bazı şeylerin bulanık olmasına alışkın olduğumuzdan mıdır diyelim? Bu bir şekilde Türk matematikçileri, değerli Türk matematikçilerin bazıları bu konuda çok güzel araştırmalarla kendilerinin seslerini dünyada duyurabiliyorlar. Burada belki Sayın Alattı'nın Schrödinger romanına da bir atıfta yapmak mümkün. Belki bütün uzak doğulu matematikçiler içinde bu geçerli değil mi? Japonların mesela akıllı makinelere fazlaca düşkün, e, yatkın olmalarında da yine o zen e, mantığı geçerli olabilir mi? Felsefesi. Olabilir tabii yani e, matematiğin ilginç tarafı şu. E, matematikte belli bir konuda insan e, araştırma yaparken işte belli sayıda insan e, Teorem öğrenmesi gerekli, ee, çok da fazla da değil bunlar, ee, tanımları bilmesi gerekli ve e, matematik bir kere dil bakımından biraz da fakir bir alandır. Yani şöyle yaklaşık e, 500-600 kelimeyle e, matematikteki bütün tanımları, teoremleri ifade edebilirsiniz. E, çok kesin ifadelerdir bunlar, yani yoruma yer bırakmaz. Ee, dolayısıyla bir Çinli, bir Türk, bir Rus, bir Amerikalı, bir Fransız e, aynı matematik öğrenir. Hmm. Gelin ki bunlar aynı araştırma e, konusundalar ve aynı sorunlarla, aynı problemlerle boğuşuyorlar. E, şimdi bunların bazıları başarılı oluyor, bazıları olamıyor. Yani herkes aynı e, matematiği, aynı mükemmellikte öğrendiyse hmm. ve e, aynı şekilde kendilerini enerjilerini bu işe veriyorlarsa bazı durumlarda başarı bir yerlerde ortaya çıkıyor, bazı durumlarda çıkmıyor. Şimdi tabii matematiğin biraz sanat gibi esin kaynakları da var. Yani matematik biraz ilham perisine yer vermek e, gerekli. Nasıl çalıştığını bilmiyoruz bu ilham perisini tabii ama e, şimdi o ilham perisi dediğimiz şey de işte e, Türkçedeki şiir ve Fransızca'daki şiiri nasıl farklı yapabiliyorsa hmm. belli ölçülerde işte bir Türk matematikçisinin düşünme tarzında Fransız veya Çin matematikçisinden farklı yapabiliyor. Aslında son derece şablonlara, kalıplara, formüllere hapsedilmiş gibi görünmesine rağmen evet. öyle bir farklılık olabilir. Olabiliyor. Yani tabii şiirle veya müzikle kadar özgür demek zor hmm. ee, çünkü sonuç çıkacak olan şey bir teoremi ispatı hmm. ee, kim tarafından okunursa okunsun matematik bilen kim tarafından okunursa okunsun hmm. ha bu doğrudur ee, denmesi gerekli ki o geçerli bir ispat olarak kabul edilsin. Ama o ispatın nasıl ortaya çıktığı, yani e, beyinde ne zaman, ne nedenle bir şimşek çakıp da o yöne bakıldığı, o çözüm stratejisinin e, irdelendiği, işte ilham perisi orada geliyor. Sonuç gene matematik. Yani şiir gibi, müzik gibi çok daha özgürce kendini ifade edebilen bir e, insan yaratısı değil. Gene kuru bir matematik ifadesi. Şunu aldım, şununla çarptım. Türevini aldım, integralini buldum, şu operatörü uyguladım, şu çıktı, demek ki bu teorem doğru. Böyle bir ifade. Ama neden o e, yoldan geçti? İşte o ilham perisi dediğim şeyle e, bağlantılı. Yani kendine has bir tadı, rengi, farklılığı var. Var, var. Bunun bir örneği var mı hocam? Yani benim bile anlayabileceğim basitlikte bir... Mesela bir herhangi bir teorimi Çinli nasıl, Fransız nasıl... O, onu ayırt etmem zor şu anda ama hmm. e, fakat böyle e, matematikçilerin önemli, meşhur matematikçilerin anılarında böyle şeyler var. Mesela bunlardan bir tanesi e, Henri Poincaré çok önemli bir matematikçi e, ve matematikle felsefenin ilişkilerini de araştıran bir insan. Kendi anılarında ilk büyük matematik buluşu olan konudan bahsederken ...nasıl bunu yaptığını tam bir gerçekçi bir şekilde anlatmış, sormuş öğrencilere daha sonraki meşhur olduğu yıllarda... ...işte Fuchs grupları ile ilgili bu teoreminiz nereden aklınıza geldi? O demiş ki yani o sıralarda ben o konuyla pek çalışmıyordum, daha önce çalıştım kendisi böyle 30 yaşlarında. Ee, bırakmıştım, bir şey yapamadım, bıraktım onu. Yani... Ee, bir bahar günündüğü pek bir iş yapamıyordum. Yani matematik araştırmalarında biraz böyle tıkanmıştım. Bir okulda e, okulun başka bir sınıfını geziye götürmek gerekli. Bu bir lise. Yani e, üniversite değil. işte e, kendisi gidiyor. Pek bir şey yapamadı. Çünkü iki günlük geziye gidip müdüre diyor ki ben bu geziye katılabilir miyim? Hem biraz da dinlenmiş olurum hem de işte çocuklara da göz kulak olurum. Yani böyle bir ...şey gibi, e, sınıf öğretmeni gibi davranabilirim falan. Müdür de herhalde biraz şaşırıyor çünkü... ...Puantara böyle çok e, sosyal falan bir insan yani durup duruyor ki... ...öyle geziye gönüllü olarak katılayım, çocukların başında durayım falan. Peki diyor, işte bir e, otobüsle geziye çıkılacak. Tam otobüse biniyor, otobüsün hareketi biraz gecikiyor işte... ...bir çocuk e, eşyasını yanına almış. Birkaç günlük bir hafta sonu gezisi bu falan... E, Gecikirken otobüste bekliyor, biraz da canı sıkılıyor. İşte vaktinde hareket etmiyoruz, geç mi kalacağız falan diye. Birden aklına bir şey geliyor. Fuchs grupları ile ilgili. Otobüsten ineyim derhal, vazgeçeyim bu işten, evime gireyim, kalem kağıdı alayım diyor. Yapamıyor onu tek başına. Yani çocukları başına bırakamayacak. Bütün gezi boyunca diyor, onun kafamda şey etti. Devamlandı. ...ya doğru mu falan ama böyle bir ızdırap da çektim diyor... ...çünkü çocuklarla meşgul olmam lazım... ...yani çocuklar kendiniz... ...aman kendinize mukayyet olun... Yani ben yani şurada matematik her yapacağım bir kenarda... ...şöyle bir 5-6 saat falan da diyemedim... ...diyor... E, ...fakat hafta sonu gezisinden döndükten sonra... ...oturuyor gece sabaha kadar... ...kafasında olanları... ...kontrol evet. ediyor, hesabını yapıyor... ...her şey taslama tamam... ...iki... ...şimdi İlham Perisi neden o gezide uğraşmadığı bir konuda geldi. Bilmiyorum. Sonucunda muhteşem bir matematik çıktı. Anılardan bildiğimiz kadar da hiçbir çocuk da <gülüyor> Herkes sağ salim dönmüş. Thereafter I say I'm sorry What can I do To prove it to you I'm sorry I didn't mean To ever be mean to you If I didn't care I wouldn't feel like I do Hey, I was wrong But right or wrong I don't blame you How could I take somebody like you and shame you? I know that I made you cry. So sorry, dear. What can I say? To ever been to you If I didn't care I wouldn't feel like I do I was wrong But right or wrong I don't blame you I could not take Somebody like you And shame you I know that I Made you cry I'm so sorry dear Matematik hikayeleri